Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Müminler Nazihat Suresi'ne bugün başlıyoruz Nazihat Suresi'nin ilk ayetlerini mal ve tefsir olarak işlemeye çalışacağız Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Naziyat Suresi Mekki bir sure yani Mekke'de nazil olmuş olan bir sure ve 46 ayetten oluşuyor. Genel olarak İnsanın ruhunun kabz edilişi, cennet, cehennem, kıyamet günü bunlar tasvir ediliyor bu ayet-i kerimelerde. Şimdi müfessirimiz İbn-i Kethir'in tefsiri olan Tefsir-i Kur'an-ı Azim, Büyük Kur'an tefsirinden, elimizden geldiği kadar bu ayetlerin manasını bu ayetler hakkında söylenen alimlerimizin müfessirlerimizin söylemiş olduğu manaları aktarmaya gayret sarf edeceğiz inşallah. Ven-nâzı'âti <gülüyor> Buradaki ve yemin vavı dediğimiz kasem vavı dediğimiz vav. Bu vavı Kur'an-ı Kerim'de Ayet başında gördüğümüzde bilmeliyiz ki burada Allahu Teala yemin ediyor. Yemin bahsi geldiğinde tabi hemen parantez şunu da belirtelim ki değerli kardeşlerim Allah'ın yaratmış olduğu insanlar, cinler ve melekler ve daha bilmediğimiz varlıklar da olabilir. Allah adından başka bir at üzerine yemin edemezler. Çünkü bir at üzerine yemin ettiğimiz zaman, felancaya yemin olsun dediğimiz zaman onu kutsuyoruz, onu büyültüyoruz, onu kutsal görüyoruz, değerli görüyoruz. İşte bizim için tek değerli varlık, tek azim varlık, tek kutsal varlık Allah'tır. O yüzden biz kullar olarak sadece Allah adına yemin ederiz. Bazıları vatan adına yemin eder, bazıları namusu adına yemin eder, bazıları şerefi üzerine yemin eder. Bunlar yemin değil. Böyle yemin olmaz. Bunlar yanlış. Mümin bir kul, insan sadece Allah adına yemin eder. Yemin de biliyorsunuz ki harfleri var, kelimeleri var. Vallahi. Burada Allah Allah deseniz yemin olmaz ama vallah dediğiniz zaman vallahi dediğiniz zaman yemin olur. Çünkü oradaki vav kasem yani yemin vaadıdır. Vallahi, tallahi bir de o da t var. T de yemin tersidir. Allah lafzunun başına geldiği zaman yemin ifade eder. Yani bir insan tallahi dese vallahi demiş gibi yemin etmiş olur. Bir de b vardır billahi. Bir insan billahi demiş olsa Billahi, billahi demiş olsa, vallahi demiş gibi yemin etmiş olur. Demek ki, vav, Allah lafzının başına gelen vav. Yine t ve b bunların hepsi yemin ifade eden eklerdir. Yemin ifade ederler. Ve sadece yemin Allah adına yapılır. Bir insan dediğimiz gibi namusu, şerefi, Vatanı, milleti adına, ataları adına yemin edemez, bu caiz de değildir. Yapıldığı takdirde bu yemin olmaz. Ama bir mümin için şerefim adına yemin ederim demesi, namusum adına yemin ederim demesi doğru değildir, yanlıştır, caiz bir durum değildir. İnsan sadece Allah adına yemin edebilir. Ancak Yüce Rabbimiz yemin ederken yaratmış olduğu herhangi bir varlık adına yemin edebilir. Dağlara yemin edebilir, taşlara yemin edebilir, sema adına yemin edebilir. Yaratmış olduğu insan adına, hayvan adına, yaratmış olduğu mahlukattan herhangi birini seçmek suretiyle geceye, gündüze, aya, güneşe vesaire. Hepsine, istediği varlığa, istediği yaratmış olduğu mahlukatına, onların adını kullanarak yemin edebilir. Demek ki insan sadece Allah adına yemin eder, Allah ise dilediği şekilde, dilediği varlık adına, yaratmış olduğu dilediği varlık adına yemin edebilir. İşte burada da allah Teala yemin ediyorum. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ Söküp çıkartanlar Söküp çıkartanlar Söküp çıkartırken adeta boğanlar Boğma hissiyle söküp çıkartanlar Müfessirlerimizin çoğu burada söküp çıkartanlardan kastın Melekler olduğunu söylüyorlar Yani melekler söküp çıkartıyor Neyi? Ruhu İnsanın ruhunu Ne demek? Boğulma demek boğulma. Demek ki bazı insanların Ruhu çıkarken O insanlar adeta boğuluyorlar Boğulma hissi Boğulma hissine kapılıyorlar Boğuluyorlar adeta Özellikle ehli masiyet günah sahibi günahkar, isyankar büyük günahları bolca işlemiş, tevbe etmemiş dosyası kabarmış günahlarla veya şirke düşmüş bu tür insanların ruhları kabzedilirken ağacın Sökülmesi gibi, ağacın sökülmesinin zor oluşu gibi, o saçakları kopmadığı zaman daha fazla güç uygulayarak çok şiddetli bir şekilde ağacın sökülmesi gibi, zor bir şekilde bu insanların ruhu kabzedilir. Boğulma hissiyle beraber. Onlara acayip derecede rahatsızlık verecek bir azap. Boğulma hissi esnasında olduğunu hisseder kendisini. İşte Allahü Teala kötü kullarının ruhlarını kabzetmek için göndermiş olduğu şiddetli meleklerin onların ruhlarını söküp çıkartırken onlara boğma hissi verdiğini ve bu şekilde be beyan ediyor ve onlar adına da yemin ediyor. Ruh, kötü insanların ruhlarını Onları adeta boğarcasına söküp çıkartan meleklerim adına yemin olsun diyor. Yemin ediyor. Bu ne demek? Niye yemin ediyor Allah Teala? Çünkü insan oğlu şüphecidir. Bir şeyi birden kabul etmez. O yüzden Allah Teala yeminle söylüyor. Kabul etsinler diye. Te'kitli yani. Yemin etmek. Eğer karşıdaki insan "Doğru mu söylüyorsun ya? Yem eder misin?" diye söylediği zaman, yani şüphe duyduğu zaman e dersin vallahi böyle ya. Yemin edersin. Veya bazen dersin ki ya beni yemin ettirme. Yani ben ne zaman yalan konuştuğumu gördüm. Kardeşim niye yemin ettiriyorsun beni ya? Ayıp değil mi? Bunca zamandır dostuz dersin. Yani yemin etmeye ne gerek var? Ben söyleysem doğrudur dersin. Ama Allahü Teala o azametiyle beraber, o yüceliğiyle beraber o bütün varlıkları yaratmış olmasına rağmen, bütün varlıkları yoktan var eden, onları rızıklandıran, bütün alemleri yaratan ve kontrol eden o yüce raf olmuş olmasına rağmen, belki kullarım şüphe ederler bu zalim kullarım da, şüphe etmesinler, yeminle söyleyeyim diyor işte, yemin ediyor. Ruhulları zorla söküp çıkartan melekler adına yemin olsun ki, Söyleyeceğim şey gerçektir. Anlayın, dikkat edin. Bunu düşünün, bunu akledin diyor Allah Teala. Yemin bu yüzden yapılır. Bazen bazen bakarsın Arapçada tekit yani kesinleştirme, pekiştirme edatları vardır. Bakarsın bir ayette 5 tane kasemle beraber pekiştirme edatları vardır. Böyledir, kesinlikle böyledir. Hiç şüphe o yok ki böyledir. Yemin olsun böyledir şeklinde birçok şekillerde gelir bu pekiştirmeler. Zalim kullar, şüphe duymasınlar, dikkat etsinler diye allah Teala bu gibi yollara başvuruyor. Belahi yollara, edebi yollara, ifadelerde pekiştirme edatlarını kullanma yoluna başvuruyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de çoktu. Çünkü olacak olay, olaylar çok aslında çok şiddetli olacak ve geri dönüşü olmayan, telafisi mümkün olmayan bir son ile karşı karşıya kalacağız kullar olarak. O yüzden Allahu Teala hadi bir defa duydun, şüphe ettin. Kaç yerde bunu söyledim? Yeminle söyledim. Te'kid edatlarını kullanarak söyledim. Pekiştirerek söyledim. Kur'an'da kaç yerde geçti? 140 yerde geçti. O ayeti söyledim. Hadi duymadın bir başka surette başka ayette aynı gerçeği dile getirdim yine mi anlamadın yine mi duymadın diye hüccet delil getirmesi açısından ahirette işte bu usluyu bu kullanıyor yemin usluğunu kullanıyor ve başka pekiştirme edatlarını kullanmak suretiyle ibarelere ifadelere ayetlere Allahu Teala dikkat çekiyor değerli kardeşlerim. Büyük bir boğulma hissiyle ruhları kabzeden meleklerim adına yemin ederim ki. وَنَّا شِطَاطِ نَشْطَاءُ <نَشْتَى> Yine ruhları iyi kullarından daha kolay, daha suhuletli bir şekilde kabzeden diğer türlü meleklerim adına da yemin ederim ki. Yemin ediyor allah Teala. Tabii bu yeminimin de cevabı var ilerde. Müfessirlerimiz burada en naziat'tan kastın melekler olduğunu söylüyorlar çoğu. Ama bazıları da diyorlar ki ölüm en naziat ölümün ta kendisidir. Çünkü ölüm de bedenden ruhun sökülmesi hadisesidir. Bedenden ruh sökülür. Zorla çıkar. Acıyla çıkar elemle çıkar. Dolayısıyla burada nezaiattan kastın ölüm olduğunu söyleyen müfessirlerimiz de vardır. Ancak tabii ki müfessirlerimizin çoğunun birleşmiş olduğu manalar bizim için önemlidir. Çoğu bu şekilde ifade ediyor. Biraz önce ifade etmiş olduğum gibi bazı müfessirlerde diyorlar ki Naşitattan kasıt da yine o zorla insanların ruhunu, günahkar insanların ruhunu şiddetli bir şekilde kabzeden meleklerdir. Onlar da aynı meleklerdir. Çünkü onlar ruhu çıkartırlar zorla. Sonra o ruh bir hareket kazanır, kendine gelir. Ardından cehenneme atılır. Böyle diyen alimler, alimlerimiz de var, müfessirlerimiz de var. Ama biz kısaca bunların içerisinden hangi manayı seçeceğiz? Ümmet ülemasının daha çok ittifak etmiş olduğu manayı seçeceğiz. Bu da nedir? وَالنَّا زَعَاتِ غَرْقَى <Gülüyor> Boğulma hissi vererek günahkarların ruhunu kabzeden şiddetli meleklerim adına yemin olsun ki ve diğer şekilde وَالنَّا شِطَاتِ نَشْتَى İyi insanların, iyi kullarımın ruhunu kolaylıkla kabzeden iyi meleklerin adına yemin olsun ki bu şekilde e, mana vereceğiz. Uygun, daha uygun. وَالْسَابِحَاتِ سَبْحَا Yine allah Teala yine yemin ediyor. سَابِحَات Ne demek sabihat? سَبْحَا Burada da Esabihat'tan kastın melekler olduğu ifade ediliyor. Tabii başka görüşler de var. Esabihat'tan es kastın ölüm olduğunu, yıldızlar olduğunu ve denizde yüzen gemiler olduğunu ifade eden alimlerimiz olmuş. Kelime hepsine münasip bir kelime. Sebaha yüzmek, yüzdü demek. Esabihat. Es Yüzenler demek, yüzenler. Kelime manası bu. Ama buradan Allah-u Teala neyi kastediyor değerli kardeşlerim? Ee, burada bunu anlamak için müfessirlerimiz değişik görüşler, kelimeden yola çıkarak değişik görüşler ifade etmişler. Ama ortalama görüşü tekrar ifade etmek gerekirse, Es-Sabiha'dan kastın melekler olduğunu ifade edeceğiz. Yani bu melekler ne yapıyorlar? Allah'ı anıyorlar. Tesbih ediyorlar. Bu meleklerin adına da yeminler ediliyor burada. Diğer ayetimizde yine Allahü Teala, fasabiquat, sabqa, el kelime manası olarak geçip gidenler, yarışanlar, yarışanlar manasında öyle bir yarışla yarışanlar ki, kebi bu bunlar kimlerdir? Yine de değerli kardeşlerim bunlardan kastın melekler olduğunu söylüyor bazı müfessirlerimiz. Ne demek bu? Yani melekler kendilerine verilen işleri yapmak için yarışırlar. Gider gelir dünya sema arasında büyük bir melek trafiği vardır. Hepsinin ayrı bir işi var ayrı bir görevi var bu görevleri Allah'ın vermiş olduğu vechile yapabilmek için canhıraş bir gayret içerisindeler. Eksiksiz yaparlar. Zamanında yaparlar. Eksiksiz bir insanın ruhu felanca saniyede alınacaksa o saniyede orada görevli melekler görevini aksatmadan bulunur. Ölüm melekleri. Bulunur ve onun ruhunu kabzederler. İşte buradan kastın melekler olduğunu söyleyen alimlerimiz olduğu gibi... Yine insandan çıkıp semaya ruhlar alemine yükselen ve bu şekilde yer ile gök arasında bir ruh trafiği, bir cam trafiği, bir giriş, giriş acayip görmediğimiz bir trafik olduğunu söyleyen insanlar, alimler de var, müfessirler de var. Yani ölüm olayı adeta yarışır, ona gelir, ona gelir, ona gelir. Ölüm olayı yarışır. Ölüm olayı yarışır. Onu ruhu kabzıldır. Yani melekler bununla ilgili görevli melekler hiç durmuyorlar zaten yani. Kimin vakti geldi? Saniyesinde oradalar. Adeta yarışıyorlar. Tembellik yok. Yarışıyorlar saniyesinde. Vaktinde orada hazır olmak için görevi ifade ifade etmek için. Dolayısıyla burada bu yarışma Yarışanların ölüm hadisesi olduğu da ifade edilmiş. Yine bazı müfessirlerimiz yıldızlar olduğunu söylemişler. Yıldızlar yarışırlar. Bazı müfessirlerimiz de bunların atlar olduğunu söylemişler. Atlar, yarışan atlar. Savaşta yarışan atlar, koşuşturan atlar. Allah bu atların adına da yemin ediyor demişler. Fel birati emra. Müdebbirat, yani işi yapan, işi tedbir eden, işi yürüten, projeyi uygulayan, tatbik eden manasına geliyor. Müdebbirat, çoğulu tabii ki, tatbik edenler, projeyi uygulayanlar, emri uygulayanlar, işi yapanlar manasına geliyor. Emra, verilen iş, emir edilen işi zamanında, İstendiği şekilde Yapan, uygulayan Manasına geliyor Burada da değerli kardeşlerim Bunların müdebbiratın Melekler olduğu ifade edilmiştir Müfessirlerimizin çoğunluğu Bunu söylemiştir Yani Allah'ın vermiş olduğu emirleri Bu görevli, bu müdebbir melekler Zamanında Yerinde Olması gereken Şekliyle eksiksiz ve noksansız bir şekilde yerine getirirler. E burada ölüm hadisesinden daha çok bahsedildiği için yani ölüm ile ilgili verilen emirleri zamanında yerinde eksiksiz bir şekilde olması gereken şekilde yerine getirirler. Manası çıkıyor. Allah işte bu meleklerin adına yemin etmiş oluyor. Şimdi yeminin, Kasem'in cevabı geliyor. İşte bunların bu meleklere, can alan meleklere, canı kolay alan meleklere, zor alan meleklere, işi anında zamanında yapan meleklere, yarışan meleklere, koşturan meleklere yemin olsun ki yılmetercufur racife tetbahuha radife. Ey insanlar göreceksiniz ki insanlar dünya büyük bir sarsılışla sarsıldığı zaman bu sarsılışların Ardının kesilmediğini, kesilmeyeceğini, bu sarsıntıların birbiri ardına geldiğini göreceksiniz. Bu sarsıntılardan kasıt kıyamet günüdür. Kıyamet günü meydana gelecek olan sarsıntılar, birbiri ardına gelecek ve çok şiddetli olacak. İşte yemin olsun ki siz bunları, bu sarsıntıları, bu kıyametin azametini Azabını, hevlini, korkunçluğunu, kıyamette meydana gelecek olan her türlü korkunç olayları müşahede edeceksiniz. Yemin olsun ki edeceksiniz diyor allah Teala. Göreceksiniz bunları. Yine bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de ifade etmiş Allahu u Teala. يَوْمَ تَرُجُفُ al وَالْجِبَانِ Yer ve dağlar sarsıldığı gün Allah'ın vadinin hak olduğunu göreceksiniz. Yine başka bir ayet-i kerimede وَحُمِلَتْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَوْ Yer başka bir yere, dünya, başka bir yere taşınacak diyor, yörüngesinden çıkacak çizmiş olduğu o mütemadiyen takip etmiş olduğu o yörünge, o çizgi, o yol, o dönüş yapmış olduğu o güzergah o gün taşınacak, nakli olacak. Velcibel dağlar da olduğu yerde olmayacak, dağlar da oraya buraya savrulacak, yerinde durmayacak. Kıyamet. Fede hem yer hem de yerin üzerindeki dağlar param parça olacak. Dekke vahide. Yani birden bir vuruşla, bir oluşla, bir parçalanışla birden yerin ve göklerin paramparça olduğunu göreceksiniz. Bunda hiçbir şüphe yok. Mu? Kıyameti anlatıyor Allah Teala. Konuyla ilgili olmak üzere peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi naklediyor İbn Kesir. قال Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Caetur O büyük sarsıntı geldiğinde ardından o sarsıntının ardıçları gelir. Ardıçları ardıç sarsıntılar gelir. Ca'al mevtu bima İşte o sarsıntıyla beraber Ölüm bütün korkunçluğuyla gelir. Ölüm bütün diğer alametleriyle, bütün edevatı, takımı, özellikleri, vasfı hepsini alarak ölüm gelir. Yani ölüm hadisesi tek bir hadise değil, ölüm esnasında birçok acı, birçok keder, birçok elem, Değişik haller, vaziyetler, korkunçluklar Bir saniyede belki Onlarca yıl sürecek Eziyetler, azaplar Duyulabilir Fekale raculun ya rasulallah Sahabeden biri buyur Söyledi ki ey Allah'ın rasulü Era eite izha cealtu salati kullaha Aleyk Bu korkunçlukları duydum ey Allah'ın Resulü ben işimi gücümü terk etmeden bütün yani boş kalan vakitlerimde devamlı sürekli sana selatu selam etsem sana selat getirsem sana selam getirsem yani sallallahu aleyhi ve sellem desem, aleyhisselam desem. Aleyhissalatu vesselam desem. Ey Allah'ın Resulü, bütün vaktimi bununla geçirsem, sana selat selam getirsen, bunun bana faydası olur mu o gün? O korkunçluktan beni bu korur mu? Kâle İzen yekfīkallâh bimâ ehmelaka min dunyâka ehmek min dunyâka ve âhira. Eğer sen dediğini yaparsan Allah dünyada ve ahirette karşı, karşılaşmış olduğun sıkıntılar konusunda sana yeter. Dediğini yap ama. Yani Allah'ın Resulü'nün adı anıldığında sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. Bunun bize çok büyük faydası var. Kıyametin hevlinden, korkmuşluğundan. Ölümün hevlinden korkunçluğundan, ahiretin hevlinden korkunçluğundan bizi koruyacak olan bir eylem, bir şeydir bu. Peki nedir manası bunun? Sallallahu aleyhi ve sellem ne demek değerli kardeşlerim? Affedersiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem demek salat, dua demek bir bir kişi için iyi dileklerde bulunmak demek. Ona rahmet okumak demek. Salat budur. Allah'tan geldiği zaman salat kullar adına Allah sana salat etsin dediğimiz zaman. Şimdi biz Allah'a salat ediyoruz ya bu namazın adı nedir? Salattır Arapçada. Biz ne yapıyoruz camide? Salat ediyoruz. Salat. Salat nedir? Dua. Dua nedir? Yalvarıştır, yakarıştır. Dua insandan Allah'a yöneldiği zaman yalvarış, yakarış manasına gelir. İyilikleri dilemek, af dilemek, merhamet dilemek, cenneti dilemek manasına gelir. Yine bu salat yani dua, Rabbi, Rabbinden kula doğru söylendiği zaman bu da mağfiret demek, rahmet demek, nimet demek, cennet demek, af demek, af etmek demek, bağışlamak demek. O yüzden biz ne diyoruz peygamberimiz için? Sallallahu Allah peygambere merhamet etsin. Allah ona rahmet etsin. Allah onu cennetine koysun. Allah onu bağışlasın diyoruz. Ve selleme. Selleme ne demek? Selam der demek. Selam vermek ne demek? Selam vermek selam demek kelime manası olarak barış esenlik, güven duygusu demek. Benden sana zarar gelmez. Hep iyilikte ol, hep selamette ol, huzurlu ol, güvenli ol. Allah seni her türlü sıkıntıdan korusun, esenlik içerisinde ol. Başına bela sıkıntı gelmesin demek. Biz selam verdiğimiz zaman mümin kardeşimize bunu diyoruz. Esselamu Aleyküm. Başın sıkıntıdan kurtulsun. Sana bir sıkıntı uğramasın. Allah'ın affı, mağfireti, rahmeti, bereketi, afiyeti, affı sana olsun, seni kuşatsın, dünyada da ahirette de esenlik içerisinde, huzur içerisinde yaşa, Allah seni korusun diye söylüyoruz. Arapça olduğu için manasını dinliyoruz ama manası budur. Ama bazı aklı evveller, Esselamu Aleyküm diyorsun, merhaba diyor, Allah seni ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin. Ben sana dua ediyorum. Sen de bana dua etsene ya. Dua. Allah seni affetsin. Allah seni bağışlasın. Allah sana merhamet etsin. Allah seni cennetine koysun diyorsun. Selam verdiğin insana bu, bu duaları yapıyorsun. O da sana diyor merhaba. İyi günler. Ya merhaba demek iyi günler demek kötü bir şey değil ha. Ama onun cevabı o değil. Selamın cevabı karşılığı o değil. O değil. Esselamu aleyküm dediğin zaman ve selam dersin Müslüman bunu der, bunu bilir. Bu bize öğretilmiştir, dinimiz böyle öngörmüştür, böyle vazetmiştir. etmiştir. Öyle olacak. O yüzden buna dikkat edelim. Ha, Diyelim ki yolda giderken bir adama selam verdik, o da merhaba diye cevap verdi. Tanımıyorsun, etmiyorsun, ya dur kardeşim ben sana selam verdim, sen bana merhaba dedin. Desen de güzel bir dille onu uyarsan çok güzel. Çok güzel, iyi bir dille. Ya bak güzel kardeşim, sen de bana kötü bir şey söylemedin ama dinimizde bunun cevabı budur ya. Ben sana, sen sana bana böyle deseydin dahi değil mi? Yani Allah senden razı olsun diye dua ederek, kalbini kırmadan, iyi bir uslup ile bunu söylesek çok güzel bir hayra sebep olmuş oluruz, vesile olmuş oluruz değerli kardeşler. Şimdi Allah'ın kuluna selam etmesiz ...çok güzel bir şey... ...salat etmesi çok güzel bir şey... ...biz Allah'a salat ediyoruz... ...biz Allah'a salat ettiğimiz zaman... ...Allah da bize salat edecek... ...Allah için biz namaz kılıyoruz ya... ...hani Allah bize namaz kılacak değil... ...öyle o manada düşünmeyin... ...biz Allah'tan merhamet... ...merhametini istiyoruz... ...rahmetini istiyoruz... ...Allah da cevaben diyor ki... ...verdim sana merhametimi... ...verdim sana rahmetimi diyor... ...cevap bu... ...Allah'ın cevabı bu şekilde... Şimdi bazı insanlar efendim diyor namaz kılmak ağır bir şey. Ya kardeşim namaz kılmak niye ağır olsun? Sen affını, mağfiretini istiyorsun. Cenneti istiyorsun. Kurtulmayı istiyorsun. Allah'ın rahmetini istiyorsun ya. O da diyor ki verdim diyor. Bundan daha büyük güzellik olabilir mi ya? Sen iste ki Allah versin. Bundan daha güzel bir bahtiyarlık, daha büyük bir izzet, daha büyük bir şeref, daha büyük bir gurur, daha büyük bir övünç vesilesi olabilir mi ya? Namaz kılmak kadar büyük bir şeref var mı ya? Namaz kılmak demek ne bir akıllı insan namaz kılar. Akıllı insan Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu hisseder. Allah'tan bunu ister Allah'ta verdim der. Sen Allah'ın huzuruna gitmezsen Allah sana ne dersin ya? Sen Allah'ı tanımazsan Allah seni niye tanısın? Ey insanlar şimdi bakıyor. Maalesef namaz kıladığımız yüzde kaç? Şu Ereğli'de yüzde kaç? Yüzde beş. Varsa elhamdülillah yani yüzde beş. Doksan beş ne oldu ya? Eyvah! Onların kapılarını çalmamız lazım. Ve onları da namaza, salata davet etmemiz lazım. Değerli müminler, işte bir hayra vesile olursak bize ne mutlu. İnşallah gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama hadis-i şerifimiz e, bitti. Evet, peygamberimiz eğer salatu selam getirirsen dünyanın ve ahiretin hevlinden Allah sana eman verir. Bu sana yeter diyor. O yüzden peygamberimizin adı geçtiği zaman salatü selam getirelim. Allah hepinizden razı olsun. Allah cümlemizin dünyasını da ukbaasını da hayır eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.